وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رقيبا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا أما بعد فإن أسق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد العقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Allah'ım, bize öğrettiklerinle faydalandır ve bize faydalı olanı öğret. Senden başka ilmimiz yoktur. Bizi öğrettiğin şeyden başka bilgimiz yoktur. Şüphesiz Sen Amin. Allah'ım, amin. Geçen dersimize de demiştik ki, Ehl-i Sünnet'in iman esaslarını anlattıktan sonra tefsirle ilgili bir giriş yaptıktan sonra Allah nasip ettiği kadarıyla bundan sonra ayetlerin nuzul sırasına göre ayetleri açıklamaya çalışacağız. tabi ay ayetleri açıklarken demiştik ve uslubumuz veya metodumuz, rivayet tefsirini esas alıp, kendi günümüze ayet nasıl yansır veyahut da bu ayetin günümüzde biz nasıl istifade edebiliriz demiştik. Nuzul sırasına göre niye seçtik demiştik. Çünkü Kur'an-ı Kerim e, insanları bir terbiyeden geçirdi ve bu terbiyeyi yaparken de ayetler belli bir sıraya göre indi. Rastgele değil de yani Allah Azze ve Celle yanında saklamış olduğu bir bütün olarak Kur'an'ı rastgele ayetler olarak değil de Belli aralıklarla işte belli bir duyguyu veya belli bir itikadı insanların içerisinde yerleştirmek için belli bir sıraya göre Allah ayetleri indirdi. Şimdi biz bugün Müslümanların da bu noktadaki en büyük sıkıntısı Kur'an'ı bir terbiye almadığımızdan dolayı Kur'an-ı Kerim'den istifade metodumuz yanlış. Bizler önce bir fikri benimseyip daha sonra o fikrin delillerini Kur'an-ı Kerim'den araştırdığımızdan dolayı bir türlü Kur'an'ın istediği bir nesil ortaya çıkmadı. Özellikle son dönemlerde. Bunun sebebi de nedir? Çünkü bizler hiçbir şey yokken, yani sıfırken, hadi Kur'an bizi eğitsin, hadi Kur'an'a göre bir fikir benimseyelim yerine, bizler işte önce bir fikir benimsiyoruz veya bir cemaate iltihak ediyoruz. O cemaatin ilkelerini ve prensiplerini benimsiyoruz. Daha sonra Allah'ın kitabını açıp, Allah'ın kitabından, o benimsediğimiz ilkelere deliller arıyoruz. Tabi böyle olunca herkes kendi batılına Kur'an ı Kerim'den delil bulabiliyor. Fakat eğer bir de bıraksak Kur'an ı Kerim konuşsa, biz de kendimizi Kur'an ı Kerim'e teslim etsek, Allah'a ve söz versek, desek ki sen nasıl ayetleri indirmişsense, neyi öğrenirsek o şekilde kabul edeceğiz ve o şekilde hayata dökeceğiz diye Allahu Alem çok daha farklı bir nesil, çok daha farklı bir İslam cemaati ortaya çıkacaktır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e evvellikle başlarken geçen hafta demiştik ki Alak Suresi 1 ve 5. ayetlerden başlayacağız diye. Tabii buna başlamadan önce Allah azze ve celle Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a diyor ki: "Fe iza qara'tel Kur'an fe'staeiz billah." Kur'an-ı Kerim'i okuduğun zaman Allah'a ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Allah azze ve dayan. Allah azze ve celle'ye sığın. Kimden sığınacak? Şeytandan sığınacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselamında Kur'an'ı Kerim okurken "Ağuzu Billa Şeytanı Racim" rahmetten uzaklaştırılmış, kovulmuş olan şeytandan Allah'a sığınırım" diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İaze yani "Ağuzu" dediğimiz kelime kişinin Allah Azze ve Celle'ye sığınmasıdır. Sığındığı şey ise şeytandır. Taşlanmış, kovulmuş, rahmetten uzaklaştırılmış olan şeytandır. Şeytana niye şeytan denmiştir? Diyen, niye şeytan şeytan diye isimlendirilmiştir? Diyen alimler kimisine göre şeytan hayırdan çok uzak olduğundan dolayı kökü şattaneden geliyor. Şeytan hayırdan çok uzaktır. Kimi alime göre de şata yaşitudan geliyor. Şeytan helak olduğundan dolayı şeytana şeytan denmiştir. Şimdi Allah azze ve celle Kur'an-ı Kerim'de bize şeytanla ilgili bazı gerçeklerden bahsediyor. Bunların en başında şeytanın bir defa bizim alemden olmadığını كَانَ el الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ Rabbi. <بِرَبِّه> Şeytan cinlerden diyor Allah. Yani şeytanın yaratılışından bahsederken, şeytanın bizim gözlerimizden uzak, şeytanın bize dilediği gibi yaklaşabileceği, şeytanın bize dilediği gibi vesvese vereceğine dikkat çekiyor Allah Azze ve Celle. Ve daha sonra şeytanın önce Allah'a olan isyanından bahsediyor, daha sonra şeytanın Allah Azze ve Celle'ye verdiği sözden bahsediyor Allah Azze ve Celle. Şeytan Allah'a bir söz vermiştir. Febima aghwaytani la aghwi anhum beni saptırdığın gibi diyor Allah'a, ben de onları bir bütün olarak saptıracağım. Hepsini komple saptıracağım diyor. Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde Allah azze ye ve celle bu sözü veriyor. Ve Allah azze ve celle de bu gerçeği bize öğrettikten sonra teori olarak bir de bunun pratiğini gösteriyor bize. Şeytanla Adem Aleyhisselam arasındaki kıssayı görüyoruz. Yani şeytanın Adem Aleyhisselam'a nasıl yaklaştığını O'na nasıl yeminler ettiğini وَقَاثَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَ عَلَمِنَ النَّاسِحِينَ O yemin etti diyor Allah Azze ve Celle. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye. Adem aleyhisselama yaklaşırken yemin yeminler ediyor şeytan. Ben sizin iyiliğinizi düşünüyorum diye. Allah Azze ve Celle bize bunu da öğrettikten sonra daha sonra Allah bize iki tane ayetle şeytana karşı olan durumumuzu açıklıyor. Bak ey beni Adem diyor. Ya بَنِ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ Şeytan babalarınızı cennetten çıkardığı gibi sizi fitneye düşürmesin, dikkat edin diyor. Başka bir ayette وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ Şeytanın adımlarına kanmayınız, şeytanın adımlarına tabi olmayınız diyor Allah Azze ve Celle. Ve başka bir ayet-i kerimede şeytan sizin düşmanınızdır, onu kendinize düşman edinin diyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayette şeytanın düşmanlık misyonunu anlamayanlara Allah azze ve celle inkarda bulunuyor. Allah diyor efetettehizunuhu ve zurriyatehu euliaa ve adu siz onu ve zürriyetini dost ediniyorsunuz da o size düşman olduğu halde. O ve zürriyeti size düşman olduğu halde siz şeytanı ve zürriyetini kendinize dost mu ediniyorsunuz diyor Allah azze ve celle. O zaman hem teori olarak hem pratik olarak Kur'an-ı Kerim'de insana görünmeyen, fakat insana her türlü yaklaşabilen, insanı kandıracağına dair Allah'a söz veren ve bu sözünde insanoğlu gibi gevşek davranmayan, daha sözü verdiği anda hemen Adem aleyhisselamı kandırmaya çalışan bir şeytan var. Bu şeytanla uzlaşmaya gitmeniz mümkün değildir. Bu şeytanla oturup pazarlık yapmanız mümkün değildir. Günün sabah beni kandır, öğleden sonra beni kandırma, akşama kadar beni kandırma, akşam yatağa girdikten sonra beni kandırabilirsin gibi bir pazarlık. Veya ey şeytan gel sana evimin yarısını vereyim sen bundan sonra beni kandırma gibi bir pazarlık bu şeytanla söz konusu değildir. Mümkün değildir. O zaman bu şeytanın şerrinden korunabilmek için işte Allah azze ve celle her işin başında bize şeytandan Allah'a sığınmayı öğretiyor. Kur'an-ı Kerim okurken de Feza qara'tel <gülüyor> Kur'an festaiz billah Kur'an okunduğun zaman Allah'a sığın diyor Allah azze ve celle. Aynı zamanda Allah azze ve celle peygamberimize diyor ve inme yenzagannake min eşşeytani nazgh faste'iz billah. Şeytandan sana bir vesvese, bir dokunma, bir yaklaşma olursa Allah'a sığın ey Muhammed diyor ve Kur'an'ın müteddit yerlerinde bu ayet kelimeyi tekrar ediyor. O zaman aciz olan insanın kendi aleminden olmayan bu büyük düşmana karşı en büyük silahı Allah azze ve celle'yi kendi şeytan arasına koymasıdır. Her işinde kendi acziyetini, her işinde kendi garibanlığını, kendi güçsüzlüğünü, kendi kudretsizliğini hatırlayaraktan Allah Azze ve Celle ''Ya Rabbi ben acizim, anca beni bu şeytandan sen korursun, ben sana yaslanıyorum, sana dayanıyorum, o habisle arama seni koyuyorum.'' diyerekten insanın mutlaka Allah Azze ve Celle'ye sığınması gerekir, yoksa bir insanın bunun dışında bir yolla ''Ben kendim şeytanı alt edeceğim.'' Veya ben kendi ilmimle, bilgimle, gücümle, irademle şeytanı alt edeceğim gibi bir düşünce çok soğuk bir havada kişinin soğuğa karşı delikanlılık yapması gibi bir şeydir. Bu da zaten hiç bir sonuç getirmez insana zarar vermekten başka. Böyle olduğu için de mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam birçok yerde şeytandan sığınmayı bize hadis olarak da öğretiyor. Misal örnek verecek olursak, iki tane adam kendi arasında tartışıyor. Hatta söyüyorlar birbirlerine. Biri o kadar kötü bir hale geliyor ki damarları artık şişiyor. Peygamberimiz diyor ben bir kelime biliyorum. Eğer bu adam bu kelimeyi söylemiş olsa o anki siniri ondan gider diyor. Tabi sahabe nedir diyor? Peygamberimiz euzubillahimineşşeytanirracim diyor. Taşlanmış, kovulmuş, rahmetten uzaklaştırılmış olan şeytandan Allah'a sığınırım diyor. Peygamberimiz kendi eşiyle beraber olacak olan adama şeytandan sığınmayı... Allah'a sığınmayı yine öğretiyor. Sizden biri diyor, ehliyle beraber olacağı zaman, ilişkiye gireceği zaman desin ki, Allahumme cenibneş şeytana ve cenibiş şeytana mâ razaktenâ. <gülüyor> Allah'ım şeytanı bizden uzaklaştır ve şeytana şeytanı bize rızık olarak verdiğin çocuktan da uzaklaştır diye peygamberimiz dua öğretiyor bu ümmete. Eğer bu dua yapılırsa diyor, kişiye hiçbir şekilde şeytan zarar vermeyecektir. Yine peygamberimiz diyor, eğer biri bir konaklama yerine gelirse ve burada bazı mahlukatlardan korkarsa eğer Allah azze ve celle hemen desin ki Ya Rabbi ben senin tüm kelimelerinle senin yarattıklarının şerrinden sana sığınırım diye hiçbir şey ona zarar vermez diyor. Yine Kur'an-ı Kerim'de hepinizin bildiği iki surede insanların Rabbine sığınma. Allah'ın yarattıklarından, Allah'ın yarattığından tekrardan Allah'a sığınmayı öğretiyor Allah azze ve celle. Şeytandan Allah'a sığınma sadece teorik bir şey değildir. Yani sadece bir iş yaparken veyahut da işte efendim bir Kur'an okurken veya işte diyelim insanın eşiyle beraber olurken Allah'a sığınması değildir. Bunların içerisinde <gülüyor> en önemli olan şu asrın karanlığında, şu asrın şirkinden, şu asrın çirkefinden, şeytanın şerrinden, insi ve cinni şeytanların şerrinden <gülüyor> Müslümanın Allah'a sığınması lazımdır. Hem teoride sürekli ya Rabbi sen beni bu şeytanların var olan insi, cinni, medya, gazete, işte görülen partiler, insanları saptıran belamlar bunların şerrinden ben sana sığınırım bu insi şeytanların veyahut da bu görsel şeytanların şerrinden ben sana sığınırım demesi lazımdır ve bu doğrultuda da aynı zamanda hareket etmesi lazımdır. Yoksa e, cinni şeytanların şerrinden korunamayacağı gibi e, var olan görsel veya insi şeytanların şerrinden korunmak da Aynı oranda zordur. Daha sonra <gülüyor> her işin başı olarak yine bildiğimiz Bismillahirrahmanirrahim (rahman ve rahim olan Allah'ın adıyla) diyoruz. İster Kur'an-ı Kerim okumaya başlarken, ister Kur'an-ı Kerim'in dışında bir iş yaparken, Allah Azze ve Celle'nin ismini anarak kendi işimize başlıyoruz. Bismillah dediğimiz zaman Allah kelimesi Bismillah'nin içerisindeki Allah kelimesi Allah azze ve celle'nin özel isimlerinden bir isimdir. Allah'tan başkası bu isimle asla isimlenmez. Bu ismin kökü çok ulemaya göre, cumhur ulemaya göre ilah kökünden geliyor. Yani kendisine ibadet edilen, akılların kendisinde hayrete düştüğü, selim olan, bozulmamış fıtratların kendisine iştihak duyduğu manalarına gelen ve en önemli manası olan Kendisine ibadet edilen, ibadetleri hak eden, sadece ibadet edilmesi gereken Allah'tır. Ve Allah kelimesi de dediğimiz gibi çoğunluk ulemaya göre ilah kelimesinden yani ubudiyeti hak eden manasında kullanılmıştır. Daha sonra Rahman kelimesine gelince, Rahman kelimesi de yine çoğunluk ulemaya göre rahmet kelimesinden türemiştir. Yani Rahman sigası Arapçada çokça rahmet sahibi olan kendisinde çokça rahmeti bulunduran manasında kullanılıyor. Rahim kelimesine gelince, kimi ulamaya göre Rahmanla rahim aynı manadadır. Yani rahmet sahibi Allah'ın adıyla başlıyorum demektir. Kimi alimlere göre de Rahmanla rahim arasında bir fark vardır. Rahman, umumi bir rahmete sahip olan Allah demektir. Kafirine, Müslümanına, herkese, bütün yaratıklarına, hayvanlara, inslere, cinlere yani rahmet eden Allah demektir. Yani rızık veren, onları yaratan, onların ihtiyaçlarını karşılayan manasındaki rahmet. Rahim ise özel bir rahmettir. Sadece Müslümanlara has olan ve kıyamet gününde Allah Azze ve Celle'nin özel olarak kullanacağı Rahim sıfatı da sadece müminlere hastır diye insanlar, alimler bu şekilde yorum yapmışlardır. Hangi söz olursa olsun, yani bu lafızlardaki tartışmaların zaten vakada pek bir faydası yok. Biz Rabbimizin yani ilah olan, ibadeti hak eden Allah'ın rahmet ve rahimlik sıfatıyla sıfatlandığını bileceğiz. Ve O'na yaklaşırken de, O'nu zikrederken de bunu sadece bir düşünce olarak Allah rahmandır değil de gerçekten isterken rahmeti geniş olan, insanlara acıyan, istenildiği zaman veren, herkesin ihtiyacını karşılayan bir Allah olduğunu bilerekten, bir ilah olduğunu bilerekten bu düşünceyle Allah'a yaklaşmak zorundayız. Eğer böyle olursa o zaman ne olur? Böyle olursa Bismillahirrahmanirrahim'deki e, mesele anlaşılmış olur. Bismillah bir edeptir. İslam'ın genel kaideleriyle müttefik olan bir edeptir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede kendini tanıtırken هو الأول والآخر والظاهر diyor. O Allah en başta olandır, O Allah en sonda olandır, O Allah en üstte olandır, O Allah kendinin dışında bir şey olmayan Allah'tır. Diyor Allah Azze ve Celle. Kendini bu şekilde e, Allah Azze ve Celle bize tanıtıyor. Madem her şeyin başı Allah'tır. Madem hiçbir şey yokken sadece Allah vardı. Her şeyi yoktan var eden tekrardan Allah'tır. O zaman her işe başlanıldığı zaman ismi anılmaya layık olan da hiçbir şey yokken var olan ve her şeyi yoktan var eden Allah'tır. Yani böyle bir Allah varken onun dışında birinin ismini zikretmek veya onun, dış onun isminden gafil kalmak. Bu gerçekten Allah'ın büyük nimetlerine karşı şükürsüzlüktür, gafilliktir. Aynı zamanda Allah azze ve celle'nin bu buyruğunu yani Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a biraz sonra da ayet-i kerimede okuyacağız zaten. İkra bismirabbike'l-lezi halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. İslam'ın başlangıcı Allah'ın ismiyle olmuştur. Yani ey Muhammed başla, oku, bir şeyler yap. gökyüzüyle bağlantını kur. Artık senin yer yüzüyle bir alakan yok. Sen direkt bütün değerlerini, bütün yargılarını, bütün itikadını, düşünce biçimini gökten alacaksın. Ama bunu yapmaya başlarken Rabbinin adıyla başla. Başka bir şeyle başlama diyor Allah Azze ve Celle. Ve bunu Peygamberimiz de aynı şekilde pratikte yemek yiyen çocuğa dönüyor. Diyor ki ey çocuk Allah'ın adını an ve sakınla yemek ye. Mesela yine Peygamber aleyhissalatu vesselam besmele ile başlamayan işlerin kesik olduğundan, başka bir rivayette hamd başlamayan, Allah'ı övme ile başlamayan işlerin Kesik olduğundan bahsediyor. Çünkü başlangıcını yani meşruiyetini Allah'tan almayan her iş kesik olmaya mahkumdur zaten. Nasıl müşrikler kendi kaynaklarını veyahut da yani beslendikleri yeri Allah olarak belirlemediklerinden dolayı onların soyu, kökü kesikse اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرِ Sana düşmanlık yapanlar kesiktir. Niye? Çünkü kaynakları Allah değildir. Ne teorik olarak ne pratik olarak. Bu insanların kaynağı Allah olmadığından dolayı, bunların soyları kesiktir, bunların devamı yoktur. Fakat İslam bakidir, Allah'ın dini bakidir, Müslümanlar bakidir. Kıyamete kadar hak üzerinde olan bir taife mutlaka bulunacaktır. Onlara zarar muhalefet edenler, onlara zarar vermeyecektir. Bunun sebebi nedir? Çünkü bunların başlangıcı, teori olarak Allah'tır. Başlangıcı Allah olanın sonu yoktur, başlangıcı Allah olanın sürekli zikri bakidir, ebedidir. Daha sonra <gülüyor> Besmeleden sonra Allah Azze ve Celle'nin işte ilk Peygamber Aleyhisselatu Vesselama inen ayetlerine dönecek olursak eğer İqrâ Bismillâhirrâkhâmîm bu Buhari İmam Ahmed ve tefsirciler bu ayetin tefsirinde vahyin başlangıcını şöyle anlatıyorlar Ayşe annemiz diyor ki Peygamberimiz ilk başlarda Hiraya, mağaraya gidip tek başına kalmak kendisine sevdirildi. Arada arada gider orada kalır. Sonra tekrar gelir Hz. Hatice'den veya Hatice annemizden, işte kendi besinini ne ona lazımsa azık olarak alır, tekrardan ee, mağaraya çıkardı, diyor. Yine bir gün böyle mağaradayken, ibadet ederken kendisine melek geldi ve ey Muhammed oku dedi. Peygamberimiz de ben okuma bilmem dedi. Peygamberimizi tutup iyice sıktı, tekrardan ey Muhammed oku dedi. Peygamberimiz de diyor ben okuma bilmem, tekrardan ikinci ve üçüncü de Peygamberimiz ben okuma bilmem. Dince tabii çok şiddetli bir şekilde peygamberimizi sıkıyor. Ee, melek böyle deyince en son işte Cebrail Peygamber Aleyhisselatu vesselam'a "İkra bism rabbike lazi halak. Yaratan Rabbinin adı ile oku. Halakal insane min alaq. O insanı kan pıhtısından yaratmıştır. İkra oku. Ve rabbukel ekrem. Senin Rabbin kerem sahibidir. Elazi allama bil kalem." İnsana kalemle yazmayı öğretmiştir. <gülüyor> Allamel insane ma lem ya'lem. İnsanın bilmediğini insana öğretmiştir. Diyerekten Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a ilk inen ayetleri bu şekilde okuyor. Tabii bunlar peygamberimize çok ağır geliyor. Yani bir insanın hiçbir şey yokken ortada direkt gökyüzüyle bağlantıya geçmesi demek. Hiç tanımadığı bir varlık, görünmeyen bir varlık Peygamber Aleyhissalatu vesselama bir şeyler okumasını emrediyor. Peygamberimiz bu dehşetle Hatice annemize gelip beni örtün diyor. Zemmiluni zemmiluni. Beni örtün diyor Hazreti Şe'e, Hatice'ye veya desriruni desriruni. Hazreti Hatice de ona ne oldu diyor? Peygamberimiz olanları ona anlatınca o da diyor vallahi ey Muhammed Allah seni mahcup etmez. Sen ki fakiri doyurursun. Sen ki insanlara yardım edersin. Sen ki yalan söylemezsin. Sen ki salih rahim yaparsın. Senin gibi yeryüzündeki en güzel ahlaki değerlerle ahlaklanan bir insanı Allah azze ve celle'nin mahcup etmesi düşünülemez." diyor. Ve kitap ehli olan kendi amca çocuğu Varaka ibn Nevfele peygamberimizi götürüyor. Varaka bozulmamış, tebdil olmamış e, Hristiyanlık üzerine olan bir e, Hristiyan. Peygamberimiz onun yanına gelince ona anlatınca meseleyi peygamberimize diyor ki Aleyhissalatu vesselam'a bu Musa'ya gelen namustur. Nasıl ki diyor Musa'ya melek geldiyse, namus geldiyse bu da odur diyor. Keşke diyor, kavmin seni çıkaracağı günde ben genç olsaydım. Peygamberimiz şaşırıyor. Evet, ve yahum beni çıkaracaklar mı diyor. Yani şimdi düşünüyor. Ben Muhammed, ben emin, ben doğru sözlü olan, ben kimsenin eklesine, sütlüsüne karışmayan adam. Beni niye çıkarsınlar? Çünkü o da da neyi yüklendiğinin bilincinde değil. Yani daha tam ayetlerin içeriği gelmediğinden dolayı Peygamberimiz de neyle karşılaşacağını bilmiyor. ''Beni niye çıkarsınlar ki?'' diyor Peygamber aleyhisselatü vesselam. Orada varakada tarihi sözünü söylüyor. Lem يَأْتِي رَجُلٌ kat بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ اِلَّا ''Senin getirdiğini getiren hiçbir adam yoktur ki'' diyor Muhammed, mutlaka düşman edinilmiştir. İnsanlar onu kendilerine düşman edinmişlerdir. Heva ve hevese tabi olan cahiliye toplumu vahiyle karşılaştığı zaman, kendi çıkarlarına aykırı geldiği için işte babalarımızın dinine muhaliftir veya siz yeni bir din getirdiniz veya böyle olmaz gibi safsatalarla mutlaka insanları vahye davet eden insanları kendilerine düşman edinirler. Ki daha sonraki dönemlerde de Peygamber Vesselam'ın hayatına baktığımız zaman bu çok açık ve net bir şekilde görülüyor zaten. Şimdi burada bazı noktalar var yani ayetlere geçmeden önce, ayetlerin manalarını düşünmeden önce Ayet kelimelerin daha başlamadan ciddi noktalar var. Nokta 1. Allah azze ve celle'nin vahyi indirmesi basit olmamıştır. Hani bu bu din çok kolaydır. Herkes bu dini kabul edebilir gibi bir anlayış kesinlikle söz konusu değildir. Doğrudur bu din belki yani kabul ettikten sonra, teslim olduktan sonra, imanın parıltısı kalbe girdikten sonra bu dini yaşamak kolaydır. Fakat bu dini kabul etmek zordur. Çünkü heva ve hevese meyilli olarak fısk ve fücurun kendi fıtratında yaratıldığı insan bütün kendi benliğini vahye teslim etmeyi hiçbir zaman kabul edemez. Yani bu insana ağır gelir. Kişinin kendi özgürlüğünü, kendi iplerini Allah'a teslim etmesi al ya Rabbi beni sen yönlendir. Ben sana teslim oldum. Ben İslam oldum. Yüzümü sana döndüm. Sen ne dersen bundan sonra o demesi bir insanın bu gerçekten zordur. Zor olması hasebiyle de Vahyi melek gelip Peygamberimize çok rahat bir ortamda oku dememiştir. Peygamberimizi Peygamberimizin kendi anlattığına göre böyle canı çıkacak şekilde sıkaraktan Peygamber aleyhissalatu Vesselam'a Allah Azze ve Celle vahiy indirmiştir. Bir sonraki anlatacağımız ayetlerin içerisinde yine Allah Azze ve Celle Peygamberimizi bizim insanları kandırdığımız gibi kandırmamıştır. <im> <Gülüyor> <Gülüyor> <Cülüyor> İnna sənülkü ʿalaykə kawulnastakīl ayy Muhammed demiştir. ''Biz sana ağır bir yük yükleyeceğiz ey Muhammed.'' demiştir. Daha sonra gelen ayetlerde, ''Biz bu emaneti dağlara yükledik, fakat dağlar bunu kabul etmediler.'' diyor Allah. فَأَبَيْنَا اَنْ يَحْمِلْنَهَا Dağlar bu yükü yüklenmeyi kabullenemediler, kabul etmediler diyor. وَفَحَمَلَهَا <gülüyor> insanu. Fakat insan bunu yüklendi. İnsan işte ben bu yükü ben yükleneceğim dedi. Tabi insan zalimdir, cahildir, peşincidir. Neyi yükleneceğini düşünmediğinden dolayı insan bu yükü yükleniliyor diyor Allah Azze ve Celle. Ondan dolayı vahiy ağırdır. Ağır olmasının sebebi de kişinin kendi özgürlüğünü terk etmesi, heva ve hevese göre değil de vahiyin öğretilerine göre bir yaşamı kabul etmesi zor olduğundan dolayı vahiy kabul etmesi insanın nedir? Çok zordur. Tabi biz bu olaya belki de baktığımız zaman yani şu anda uzaktan İslam'ı kabul eden, inşallah Allah da bizim İslam'ımızı kabul eder. İslam'ı kabul eden insanlar olarak, ikra emrine baktığımız zaman bize çok basit bir olay gibi geliyor. Yani anlattığımızda da, yaşadığımızda da, okuduğumuzda da bize çok basit gibi geliyor. Yani bir melek gelmiş Mağara'ya Peygamberimizin yanına, ey Muhammed oku demiş. Peygamberimiz de ondan sonra patır patır okumaya başlamış. Aslında olay böyle değil. Yani insanlar cahiliyenin içerisinde yaşarken, insanlar küfrün, şirkin, fıskın, fuhşun bütün karanlıklarını yaşarken o anda birden gökyüzünde bir parıltı beliriyor. Yani insanları bu sıkıntıdan kurtaracak, insanların elinden tutup, insanları yuvarlandıkları cehennem çukurundan alıp, insanları ebedi cennete götürecek olan, belki de insanlara çok ağır yükler yükleyecek olan, bir parıltı gökyüzünde parıldamaya başlıyor. Ve buna biz ne diyoruz? Buna biz vahiy diyoruz. Öyle insanlar düşünün ki, bedevi olan insanlar, öyle insanlar düşünün ki, Kainatla bağlantıları sadece birbirlerinin malına ırzına taarruz etme olan, birbirl birbirlerinin mallarını çalma olan insanlar birden Allah azze ve celle bunların elinden tutuyor ve bütün adımlarını artık Allah belirlemeye başlıyor. Yok şu tarafa adım atmayacaksın, bu tarafa adım atacaksın. Yatağa öyle girmeyeceksin, böyle gireceksin. Öyle düşünmeyeceksin, böyle düşüneceksin. Babanı, ananı sevmeyeceksin, kardeşini seveceksin. Kabile bağlarına göre insanlarla ilişki kurmayacaksın, bir kenara atacaksın. İman bağına göre insanlarla ilişki kuracaksın. Eziyet göreceksin, işkence göreceksin, bir şey olmaz sabredeceksin. Ve hani Allah'ın gücü yeter, bizi kurtarsın. Yok Allah sizi kurtarmayacak, sabredeceksiniz. Böyle bu işkencelere sabredeceksiniz. Sabrettikten sonra eğer gerçekten samimiyseniz, Allah'ın yardımı gelecek. Adamların A'dan Z'sine bütün yaşantılarını bir Kur'an-ı Kerim belirlemeye başlıyor. Yani bunun adı nedir? Bunun şöyle Seyyid Kutub'un deyimiyle Allah ona rahmet etsin. Bunun adı şudur. İnsanın yeryüzüyle bağlantısını kesmesi ve bütün ondan sonraki yaşam programını gökyüzünden direk olarak alması. Yani aslında Kur'an-ı Kerim budur. Vahiy budur. Kişinin direk Allah Azze ve Celle ile bağlantısı demektir. Kişinin yani ben bugün mesela diyelim bir beşeri sistem düşünün, ee, insanlar oturuyorlar, 4-5 tane kendi arasında e, insan. işte oturuyorlar, şu kanunu yapalım, bu kanunu yapalım, kendilerini ilah zanneden insanlar. Veya parlamentoda oturmuşlar mesela, şu anda olduğu gibi. İşte biri diyor, bu serbest olsun mu, 300 tane ilah elini böyle kaldırıyor tabi batıl olan ilahlar. 200 tane ilah elini kaldırmıyor veya 200 tanesi kaldırıyor, 300 tanesi kaldırmıyor. Ne kadar basit bir şey, yani ne kadar acizane bir şey, benim gibi bir insan. Onun da benim gibi duyguları var, heva ve hevese göre hükmedebilir, sinir anına göre hükmedebilir. Birileri cebine biraz para koyduğu zaman genelin maslahatını düşünmeyebilir. Bazı insanlar bu insanların kanunlarına tabi olurken bir de ben yani Müslüman olarak bir ben, yerin ve göğün ilahı olan, kesinlikle heva ve heves gibi bir şey olmayan, duyguların kendisinde söz konusu olmadığı bir Allah'a teslim oluyorum, hayat programımı, yani günlük yaşantımı, genel yaşantımı belirleyecek bütün kanunları direkt Allah Azze ve Celle'den almaya başlıyorum. İşte vahiy budur. Yani insanın kayıtlardan, insanın esaretten, insanın insanlara kölelikten, insanların heva ve hevesine kölelikten kurtulup direkt Allah Azze ve Celle'ine yapmasıdır. Direk yerin ve göğün yaratıcısı olan Allah Azze ve Celle'ye bağlanması demektir. İşte vahiy bu şekilde ne yapıyor? İşte vahiy bu şekilde. <gülüyor> Ee, Mekke'de, o karanlıkta, o fuhuşta, o zulümde, o şirkte vahiy bu şekilde parıldamaya başlıyor. Ve sahabe de bunu çok iyi anlıyorlar. Yani sahabe bunu çok iyi anladıklarından dolayı da e, Peygamberimiz vefat ettiği zaman Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer'i yanına alıyor gel diyor. Peygamber yaşarken hani Ümmühani'yi ziyaret ediyorduk ya diyor. Gel giderim diyor tekrardan Ümmühani'yi ziyaret edelim. Peygamberimiz varken gidiyorlar tabii Ümmühani başlıyor ağlamaya. Ee, Hz. Ebu Bekir diyor ki Niye ağlıyorsun ki? Allah'ın yanındaki Peygamberimiz için daha hayırlıdır Yani daha hayırlı olan bir yere gitti Ben peygamberin ölmesine ağlamıyorum Ey Ebu Bekir diyor. Ben gök yüzünden Vahyin kesilmesine ağlıyorum Diyor. Üçü beraber oturup Üngür üngür ağlıyorlar. Hz. Ebu Bekir de neye, neye ağladığını çok iyi anlıyor Ömer de neye ağladığını çok iyi anlıyor Neden? Çünkü sahabe vahiy yaşadıklarından dolayı Yani şöyle bir geriye dönüp baktıklarında Nereden nereye? Vahyin onları getirdiğini gördüklerinden dolayı sahabe vahyin kesilmesinin de çok büyük bir musibet olduğunu bu şekilde anlıyorlar ve bunun üzerine oturup ne yapıyorlar? Bunun üzerine oturup ağlıyorlar. Yani ikra dediğimiz zaman işte hani oku ey Muhammed dediğimiz zaman bunu böyle bir işte ee bu şekilde anlamamak lazım. Yani kainatın değiştiğini, Allah azze ve celle'nin tekrardan yüzüne rahmet ettiğini, biz de kendimizi o kategoriye koyarak Allah'ın insanların elinden tuttuğunu, bunu bu şekilde anlayıp, bu şekilde hareket etmek lazımdır. Daha sonra ayet-i kerimelere eğer geçecek olursak, Allah azze ve celle Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'ı ayet-i kerimede ikra diyor Peygamberimize. Yani oku ey Muhammed. Neyle oku? Yaratan Rabbinin adıyla oku. Ayetlerin, bu ayetin başlangıcına girerken ikra kelimesini söylediğimizde aslında konuyla alakası olmamasına rağmen çok alim ilmin faziletinden bahsetmişler. Yani İslam'ın ilk emrinin işte okuma olduğunu, insanların ilim okumak zorunda olduğunu, ilmin hakla batılın arasında ayıran olduğunu, bu sözler hepsi doğru. İlim yeryüzündeki en büyük nimettir, en büyük fazilettir, cehalet de en büyük azaptır. Fakat Allah azze ve celle bunu söylerken işte okuyun fıkıh, fıkıh okuyun tefsir okuyun hadis okuyun değil de böyle bunu kastederek söylememiştir e bu ayeti indirdiği zaman peygamber aleyhisselatu vesselama yaratan Rabbinin adıyla vahiy okumasını emretmiştir Allah azze ve celle. Şimdi tabii biz de bu alimlerin metoduna uyaraktan ilim nedir diyecek olursak ilim yani Allah'ın oku diyerek peygamberimize başlaması daha sonra Allah'ın da insana öğrettiğini zikretmesi, ilim malumatları bir araya toplayıp kişinin çokça bir şey bilmesi değildir. İlim kişinin Rabbini tanıyıp Rabbini razı edecek bilgilerle donanmasına biz ilim diyoruz. Yoksa zaten ilmin bir tanımı yoktur. Yani İbn Arabi El Maliki diyor ki huwa abiyanumin en yubeyen. Yani açıklanmaktan ilim açıklanmaktan çok daha açıktır. Bir tarife ilmin bir tarife ihtiyacı yoktur. Fakat bizim kastettiğimiz ilim, yani Celle'nin başlangıç olarak emrettiği basiret dediğimiz ilim nedir? Kişiye Rabbini tanıtan ve Rabbini razı ettirecek olan bilgiler topluluğudur. Yoksa insanların çokça kitap okumasına Allah Azze ve Celle ilim demiyor. Yani ehli kitap için ehli kitap alimlerinde o kadar çok malumat var ki Allah kitap yüklü eşeklere benzetiyor. Yani düşünün bir eşek üzerinde affedersiniz üzerinde ciddi manada kitap var. Allah El Kitap alimlerini bunlara benzetiyor. İlim bu değildir. Yani malumatları bir araya toplamak, kişinin çokça bilmesi ilim değildir. İlim nedir? Kişinin Rabbini tanıyıp Rabbini razı edecek şekilde bilgilerle donanmasına biz ne diyoruz? İlim diyoruz. Eğer ilim bu ise Allah Azze ve Celle zaten Adem Aleyhisselamı bununla meleklere üstün kılmıştır. Wa Allame Ademel Esme E Kulleha. Allah Ademe bütün isimleri öğretti, daha sonra meleklere arz etti. Diyor. Ve Adem'e, Adem'in ilmiyle Adem'in üstünlüğünü diğerlerine tanıtmıştır. Bizim Peygamberimize geldiği zamanda Allah, Peygamberimize dua olarak, وَقُلْ Rabbi زِدْنِي عِلْمًا diyor. De ki, ey Rabbim, beni ilim olarak arttır. Benim ilmimi arttır. Alimler bu ayetin tefsirinde diyorlar ki, yani ilimden daha faziletli bir şey olsaydı, Allah Peygamberimizden onu istemesini öğretirdi Peygamberimize. Fakat Allah Peygamberimize, ilmimi arttır diyor. Niye? Çünkü ilim, Hakla batılın arasını ayıran, insanları basiret üzerine kılan, hem sapmayı hem de saptırmayı engelleyen şey ilimdir. Ben İsrail niye sapmıştır? Cehaletlerinden dolayı sapmıştır. İlmi yani Allah'ın kelamını sadece hocalar dediğimiz kuruma, onların tekeline bıraktıkları zaman Allah Azze ve Celle bir şey bilmiyorlar. Şimdi ben ilmi sadece hocalara bıraktığım zaman ben bir şey öğrenemem. Ben bir şey öğrenemediğim zaman da hoca beni istediği gibi saptırır. Rahip papaz beni istediği gibi saptırır ki Allah bundan sonra beni İsrail için veyahut ehli kitap için اتغذوا احبارهم ورهبانهم اربابا min دون الله. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında Rabler edindiler diyor. Bunun sebebi de nedir? Bunun sebebi çünkü insanlar bir şey bilmiyorlar. Bunlar Allah'ın helallerini haram kılıyorlar. Haramlarını da helal kılıyorlar. İnsanlar da bilmediklerinden dolayı herhalde Allah böyle buyuruyor diyerekten. Tabi oluyorlar ama Allah bunu affetmiyor. E, Diyanette cuma günü mesela. E, papazın biri çıkıyor hutbeye, insanlara diyanetin dinini anlatmaya başlıyor. İşte oradan puta dua etmeye başlıyor. Oradan işte efendim Allah'ın dinine savaş açmış olan e, bir kuruma dua etmeye başlıyor. Orada oturanlar da amin amin deyip işte papazlarını ve rahiplerini bu şekilde kendilerine Rab edinmiş oluyorlar. Bunun sebebi nedir? Cehalettir. Orada oturan insanlar eğer gerçekten bu papazın e, anlattıklarını Kur'an ve sünnetten bilmiş olsalardı yani ilimden istifade etmiş olsalardı bunun papaz olduğunu anlayacaklardı. Fakat bunu bilmediklerinden dolayı papaza koca muamelesi yapıyorlar. Yani kiliseden papazı da getirsen otursan oraya bizim millet gene elini kaldırır amin der. Allah'ım sen Hristiyanları koru müminleri helak et diye adam Arapça bir dua etse oradaki koyunların hepsi yine ellerini kaldıracaklar amin amin diye e, dua edecekler. Bunun sebebi de nedir? Cehalettir. Zaten Peygamber Aleyhissalatu Vesselam buna dikkat çekiyor. Peygamberimiz Bukhari ve Müslim'de bir hadiste Allah diyor ilmi sizin içeriniz, alimleri sizin içinizden çekip almaz. Allah diyor ilmi sizin içerinizden pardon Allah ilmi sizin içerinizden çekip almaz. Allah alimleri sizin içerinizden çekip alır. Yani ilmi bilmeyen insanları çekip alır. Cahil olan insanlar kalır diyor Peygamberimiz. Hatta izalem yupki alimen İttakaza insanlar rü'usan cuhala. İnsanlar da cahil reisler edinirler. Kendilerine bir takım cahil reisleri olur diyor. Onlara soru sorarlar o cahillere. Onlar da ilimsizce cevap verirler diyor. Peygamber Aleyhissalatu vesselam hem saparlar hem de aynı zamanda ne yaparlar? Saptırırlar. Sapmanın ve saptırmanın sebebi Allah azze ve celle'nin emrine muhalefet. Yani nedir? Yani ilimsizliktir. Bakın Mekke'li müşriklere Mekke'li müşriklerin en büyük sorunu nedir? İlimsizliktir. Mekkeli müşrikler bilmediklerinden dolayı, cahil olduklarından dolayı, e insan bir şeyler bilecek yani fıtrat olarak şimdi bir şey bilmemek diye bir şey yoktur. Asıl ilimi insanlar bırakınca ya babalardan gördüğüne gidersin, ya örf-i gidersin veya insanların arasında yaygın olan hurafelere gidersin ve bu şekilde de ne başlar? Bu şekilde de sapmanın başlangıcı bu şekilde başlar. Allah Azze ve Celle bunu emrederken de bize aslında ne okumamız gerektiğini de göstermiş oluyor. Yaratan Rabbinin adıyla oku Muhammed diyor. Yani okuyacağın şey meşru olması lazım. Ne alaka hocam diyeceksiniz, şimdi buradan nasıl çıkardım bunu diyeceksiniz. Çünkü Allah'ın adı anca meşru olan şeylerin üzerine zikredilir. Haramın üzerine Allah'ın adı zikredilmez. Zina yapan bir adam Bismillah diyerek zina yapmaz. İçki içen bir adam Bismillah diyerek içki içmez. İnsan meşru ve helal olan şeyleri yaparken Bismillah der. Aynı şekilde ilim okurken de Yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani öyle bir şey okuyacağım ki ben önümde öyle bir şey olacak ki Rabbimin adını anabileceğim bir şey olacak. Eğer böyle olursa o zaman ne olmuş olur? Yaratan Rabbinin adıyla okuma gerçekleşmiş olur. Şunu da söyleyeyim. Allahu alem bu ayet yani ikra ayeti tarih boyunca kendisine en çok zulmedilen Allah düşmanlarının kendisiyle en çok oynadığı ayetlerden bir tanesidir. Şimdi adam Konuya giriş yapıyor. Bismillah, oku. Allah demiş oku. Ne okursan oku. Götür çocuğunu putların önüne koy okusun. Her sabah desin işte ey Ulu Atatürk açlığın yolda gösterdiğin hedefte yürüyeceğimi an içerim. Delil oku. Çünkü Allah azze ve celle başlangıç olarak oku demiştir. Götür çocuğunu bir şey olmaz felsefe okusun. Ne olacak Allah azze ve celle demiştir oku. Götür çocuğunu şey okusun, ee, kafirlerin ilimlerini okusun. Götür çocuğunu şirkete düşecek ilimleri okusun. Götür çocuğunu kafirin eline ver. Kafir çocuğunu okutsun. işte devlet memuru çocuğunu okutsun. Bir şey olmaz. Niye? Çünkü Allah azze ve celle oku demiştir. Allah azze ve celle bunu dememiştir. Ey Muhammed, çocuklarını götür Ebu Ceyl'in yanına teslim et. Hubel putunun karşısında her sabah Hubal putuna bağlılık yemini ederek okusunlar demiyor Allah azze ve celle. Bunu da kastetmiyor. Zaten böyle bir şey. Bunu delil getiren insan da kendi dininden şüphe etmesi lazımdır. Allah azze ve celle yaratan Rabbinin adıyla oku diyor. Yani meşru olan şeyleri oku. Rabbinin adının anılabileceği, Rabbinin adının üzerine okunabileceği şeyleri oku diyor Peygamber aleyhissalatu vesselama. Bu da nedir? Kur'an-ı Kerim'den başka hiçbir şey değildir. Çünkü o gün başka bir şey de yoktu zaten. Ne fıkıh vardı, ne tefsir vardı, ne hadis vardı. Daha hiçbir şey yok ortada. Sadece Kur'an-ı Kerim var. O zaman ne diyebiliriz biz burada? Ey Muhammed yaratan Rabbinin adıyla vahyi oku. Rabbinden sana geleni oku. Senin dünyanı ve ahiretini düzeltecek şeyleri oku. Allah azze ve celle ne yapıyor? Allah azze ve celle bunu kast ediyor. E tabii Kur'an-ı Kerim ayetlerini tahrif edemeyen, Kur'an-ı Kerim ayetlerini bozamayan adamlar, daha hatırlıyorsanız, Kur'an-ı Kerim'de tahrif meselesini anlattığımız zaman kitaplara imanda tahrifin kısım kısım olduğunu anlatmıştık. Bunlardan bir tanesi de nedir? Manada tahrif yapmak. Yani özellikle Beni İsrail'in uzman olduğu Bizim ümmetin de uzmanlaşmaya doğru gittiği bir alan yani manaları tahrif etmek, hiç alakasız bir ayeti hiç alakasız bir yere delil olarak kullanmak veya Allah'ın küfür dediği bir olaya Allah'ın başka bir ayetini delil olarak getirip kullanmak ve kendince bu olayı meşrulaştırmak bu da ne değildir? Ve bu da demiştik zaten ben İsrail'in yani kendilerine uymaktan nehyolunduğumuz, ben İsrail'in özelliğidir, uzmanlık alanıdır. Bu ümmette, bu alanda uzmanlaşmaya doğru gidiyor zaten. Habire iyice uzmanlaşıyor. Yine bu ayet kerimede dikkat ederseniz, başlangıç olarak Allah Azze ve Celle Rabblik sıfatına dikkat çekiyor. Yani, ey Muhammed, yaratan Rabbinin adıyla oku diyor Peygamber Aleyhisselatu Vesselama. Neden dolayı özellikle Allah Azze ve Celle Rabblik noktasına dikkat çekiyor? Çünkü Mekkeli müşrikler bazılarını zannettiği gibi e biz de öyle zannediyorduk. Rububiyet tevhidinde, rububiyet tevhidini kabul edip uluhiyet tevhidini inkar eden insanlar değiller. Rububiyet tevhidini de kabul etmiyorlar. Rububiyet tevhidinin sadece bir bölümünü kabul ediyorlar, yaratma bölümünü. Yani yaratan kimdir? Allah'tır. Rızık veren kimdir? Allah'tır. Yaratma ve yaratmaya bağlı olan tasarruf meseleleri eğer gökyüzünü ilgilendiriyorsa Mekkeli müşrikler bunu kabul ediyorlar. Yani Allah yere müdahale etmediği müddetçe Allah'ın Rab'liğini, terbiye ediciliğini Mekke'li müşrikler kabul ediyorlar. Aynı bizim müşrikler gibi Allah yere müdahale ettiği anda müşrikler burayı kabul etmiyorlar, Allah yere müdahale edemez. Biz kendimiz kendi oyumuzu veririz, kendimize ilahlar belirleriz, bu ilahlar parlamentoda otururlar, bize kanunlar yaparlar. Allah da bunlara ne yapamaz? Allah da bunlara karışamaz. Ama Müslüman nedir? Müslüman böyle değildir. Göklerde Allah'ın terbiye ediciliğini, göklerde Allah'ın melikliğini kabul ettiği gibi yerlere düzen veren olarak, yerlerin meliki olarak da, yerlerin terbiye edicisi olarak da Rab olarak tekrardan kimi kabul eder Müslüman? Allah Azze ve Celle'yi kabul eder. Biz demiştik Rab nedir? Rububiyet tevhidini anlatırken e, ne demiştik, kim söyleyecek bize Rab nedir? Yani Rububiyet tevhidi nedir veyahutta Bu isim ve sıfat tevhididir. Madde madde halinde yok mu söyleyecek olan? Söyle abi. yaratmada, helal ve haram belirlemede, meşruiyet tek hakim olduğunda Allah'ın Allah sana seni mübarek etsin. Allah'a zevcellerin yaratma, rızık verme ve kainatın işlerini düzenlemede tek olması. Madde 1. 2 Allah Azze ve Celle'nin mülkiyette tek olması, yani bütün mülkün, yerin ve göğün mülkünün ona ait olması. 3. Helal ve haram belirlemede Allah Azze ve Celle'nin tek olması. Yani kanun yapmada, insanlara hayatına yön vermede, nizam vermede Allah Azze ve Celle'nin tek olması. İşte bu rububiyet tevhididir. Mekkeli müşrikler burada problemli olduklarından dolayı. Allah azze ve celle onların o parçalayıcı zihniyetlerini yani sadece Allah'ı yaratan, rızık veren olarak kabul edip bu diğer noktalarda Allah azze ve celle'yi kabul etmediklerinden dolayı Allah o parçalayıcı zihniyeti bütünleştiriyor. Öyle bir Rabb yok diyor, öyle bir Allah yok. Sadece yaratan, rızık veren bir Allah yok. Yaratıyorsa eğer rızık veriyorsa o zaman yönetme de nedir? Yönetme de ona aittir. أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللّٰهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ Yaratma ve emretme. Hükmetme yetkisi Allah'a aittir diyor Allah Azze ve Celle. Ve bakın Kur'an-ı Kerim'in başlangıcında Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyoruz. Hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a maksustur diyoruz. Kur'an-ı Kerim'in ayetin inişinde İkra bismi rabbikellezi halak diyoruz. Yaratan Rabbinin adıyla oku diyoruz. Kur'an-ı Kerim'i bitirirken de Kul euzu bi rabbin nas. İnsanların Rabbine sığınacağımızı Allah Azze ve Celle'ye söylüyoruz. Böylece nedir? Allah Azze ve Celle rububiyet tevhidine dikkat çekiyor. Rububiyet tevhidinin içerisinde de özellikle Mekke'li müşriklerin kabul ettiği bölümler değil de bizim müşriklerin de ortak olarak kabul etmediği bölümler yani Allah Azze ve Celle'nin yeryüzüne karışması, yeryüzüne hükmetmesi noktasında Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Rububiyete dikkat çekiyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle diyor ki خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ Allah insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim'in uslubudur. İnsanın yaratılışına dikkat çeker Allah. Kimi yerde insanın topraktan yaratıldığına, kimi yerde insanın meniden yaratıldığına, kimi yerde de insanın kan pıhtısından yaratıldığına dikkat çeker Allah. Aslında bu insanın evreleridir. Peygamberimiz i̇bn Mesud hadisinde insanın anne karnındayken 40 gün nutfe olarak beklediğini, işte aynı şekilde ve daha sonra alaka olduğunu, yani kan pıhtısı olduğunu, daha sonra mudga şekline geldiğini, yani bir et parçası haline geldiğini ve daha sonra kendine ruh üflendiğini Peygamberimiz bize haber veriyor. Allah bazı yerde nutfede zikretmesi, bazı yerde toprağı zikretmesi, bazı yerde insanın kan pıhtısından olduğunu zikretmesi, Allah'ın insanın kendi acizliğine dikkat çekmesi içindir. Yani Allah azze ve celle ey insan diyor, dön bir aslına bak, sen kimsin? Yani şöyle yerde yürürken, bana karşı kafa kaldırırken, benim emirlerimi takmazken, hele şöyle bir dön arkana bir bak, bir aslına bir dön bak. Sen kimsin? Senin başlangıcın, senin kokusundan ve elini dahi kendisine sürmekten tiksindiğin menidir. Yani senin başlangıcın budur. Daha sonra senin kan pıhtısıdır, dört mezhebe göre necis olan kandansın sen diyor Allah azze ve celle. Kendine dikkat et. Yani sen daha sonra belki birçoğunun da insanın da kabul ettiği noktaya göre, sen ondan sonra senin de necis kabul ettiğin bir maddedensin. Ondan sonra da etsin diyor. et. yani bir et parçası, belki elini vurmaktan tiksineceğin bir et parçasısın diyor. Allah da verdiğiyle insanın acizliğine ve kendi keremine dikkat çekiyor. Bak nereden nereye geldi ne insan oğlu diyor. Yani hiçbir şeyken böyle sıfırken baksana el verdim, göz verdim, dil verdim, işlerini yürütebiliyorsun diyor. Kendi keremini, kendi lütfunu ve insanoğlunun acizliğine bu şekilde Allah azze ve celle dikkat çekiyor. Ve zaten bir ayet sonra da buraya işaret veriyor Allah Azze ve Celle. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اِقْرَ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمِ ''Oku çünkü senin Rabbin kerem sahibidir.'' diyor. Kerem sahibi ne demektir? Lütuf sahibi. İnsanlara veren, cömert olan, insanlara ele açık olana kerim diyorlar. Allah Azze ve Celle kendi kereminden bahsediyor. Bak nereden geldin? Alakadan geldin. Bir kan pıhtısıydın. Bir kan pıhtısından yola çıktın. Ve ta geldin nereye kadar? Ta gelmiş oldun. İşte e, bu insan tam böyle her şeyi yapabilen, her işini yürütebilen bir insan haline geldin. Burada da Allah bizden şükür istiyor, şükür. Yani kendinize bakın, halinize bakın, acziyetinize bakın. Dönün geldiğiniz yere ve gideceğiniz yere bakın, toprak olacaksınız diyor Allah Azze ve Celle. Bu büyük lütfa karşı bir boyun eğin, teslim olun, iki şükredin. Yani bu ikisi kuran ı Kerim direkt bazı şeyleri söylemese de işaret yoluyla bazı şeyleri insanlara anlatır. Ondan dolayı bu noktadan da bizim çıkaracağımız kendimize ders Allahuazza ve celle'nin başlangıç olarak Allah bizim acziyetimize dikkat çekiyor. Okumak zorundasınız diyor sanki Allah. Yani ben oku diyorum ama siz de okumak zorundasınız. Çünkü siz acizsiniz. Kendi başınıza doğruyu bulmanız mümkün değildir diyor sanki Allahuazza ve celle. Bakın görün halinizi, acziyetinizi anlayın ve bu şekilde vahye yönelin diyor Allah. Bu şekilde vahyi okuyun diyor Allahuazza ve celle. Dediğimiz gibi özellikle iki nokta bizim acziyetimiz ve Allah Azze ve Celle'nin bizim üzerimizdeki lütfu yani bu nimetlere karşını yapmak, nankör olmamak, şükretmek. <gülüyor> en büyük şükür de zaten kişinin Allah Azze ve Celle'den gelen vahye teslim olmasıdır. alleme عَلَّمَ kalem. O Allah ki insana kalemle yazmayı öğretmiştir. Şimdi e, Katade'den gelen bir e, sözde Katade diyor ki e, Allah Allah. Razı olsun, rahmet etsin. Kalem diyor Allah'ın çok büyük bir nimetidir. Eğer kalem olmamış olsaydı diyor, bu din salah bulmazdı diyor. Neden? Çünkü Allah Azze ve Celle insanların bildiklerini veya yaşadıklarını kaydetmelerini onlara bu şekilde nasip etmiştir. Allah insanlara bunu öğrettiği gibi kendisi de kıyamet gününde hüccet olarak herkese amel defterini verecektir. Yani bak ne yapmışsın? Allah normalde anlatılabilir. Veya insanlara gösterebilir ki yapacak da bunu. Fakat bunun yanında tam tescilli olsun diye Allah Azze ve Celle herkesin kaydetmiş olduğu amellerini getirip insanlara ne yapacaktır? Getirip insanların önüne koyacaktır. Bu da aynı şekilde mesela özellikle ilim okuyan talebeler hem okuyanlara bir nasihat babından hem de zaten yaşayanlar bilirler. Sıradan okuyan insanların ilmi çok sathî olur, çok yüzeysel olur. Yani ve okudukları bilgileri ellerinde tutmaları biraz çok zor olur. Mümkün değildir. Fakat okurken, ilme yönelirken kalemi kullanan Allah'ın bu büyük lütfunu, daha yaratılışın veya vahyin e, insana inişinde bu büyük lütfu zikreden, bu büyük nimeti insan ilim okurken kullandığı zaman gerçekten o ilmin daha köklü ve daha kalıcı olduğunu görüyor insan ki sahih olan bir eserde diyor ki kayyidul ilme bil kalem ilmi ilmi Kalemle kaydediniz diyor. Yani tamam insanın hafızası da kuvvetli olabilir, ezber de önemlidir. Fakat bilginin kaybolmaması ve sonraki nesillerin bu bilgiden faydalanabilmesi için kalemin kullanılması şarttır. Özellikle ilim talebelerinin daha oturaklı bir ilim elde edebilmeleri için, daha uzun ömürlü bir ilim elde edebilmeleri için ilme ihtiyaçları bu şekilde mutlaka vardır. Daha sonra Allah Azze ve Celle bize diyor ki, mel insan مَا لَمِعْلَمَ Şimdi Allah okuyun dedi, bize ilmin faziletini gösterdi. Ne okuyacağımıza işaret etti. Yaratan Rabbinin adıyla oku dedi Allah Azze ve Celle. Daha sonra ilmin nasıl okum okumamız gerektiğini, kalem nimetine Allah Azze ve Celle dikkat çekti. Ama en sonunda yine şimdi insanın fıtratını Allah biliyor ya, Allah yaratmış. Sakın böbürlenip zannetme ki ben bunları elde ettim. اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ İnsana bilmediğini öğreten Allah'tır. Yoksa sen değilsin, yani ben kendi çabamla uğraştım, geceleri yatmadım, işte ezberledim, okudum, ben alim oldum. Değil. Sakın böyle bir vehme, sakın böyle bir zanna kapılma, diyor sanki Allah Azze ve Celle. اَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا yalem. Sana öğreten Allah'tır. Eğer sana öğreten Allah'sa, sana bu nimeti lütfeden Allah'sa, o zaman bu nimeti kullanman gereken yer de neresidir? Yine onun istediği yerdir. Yani o nerede bu nimeti kullanmanı istiyorsa, eğer senin sen de orada bu nimeti kullanacaksın ki Allah azze ve celle'nin emrine muvafakat etmiş olasın. Şimdi bu noktada kime öğretmiştir? Tabii bu ayet kelimesinde kimi alimler Hazreti Adem'dir demiştir bu. Yani bilmediğini Allah'ın öğrettiği insan Hazreti Adem'dir derken kimi alimler Muhammed Aleyhisselam'dır demiştir. Hazreti Adem'e gelince işte vaalleme Ademen esma'e kullaha Adem'e bütün isimleri öğretti. Hazreti Muhammed'e gelince ve yuallimuke ma lam takun ta'lem senin bilmediklerini sana öğretti diyor Allah azze ve celle. Kimi alimler de bu bütün insanlar için geçerlidir demişlerdir. Çünkü insanda aslı olan cehalettir. Huve lladhi akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamun şey'en. O Allah sizi annelerinizin karnından çıkarandır. Siz hiçbir şey bilmiyordunuz diyor Allah. La ta'lamuna şey'en şey dediğimiz şey bile bilmiyordunuz diyor Allah Azze ve Celle. Vajalakumustem'a ve alabsara ve alfi'de ma O Allah diyor size ondan sonra göz verdi, ondan sonra kulak verdi, kalp verdi. Ne kadar da az şükrediyorsunuz diyor Allah Azze ve Celle. İnsana o zaman öğreten kimdir? İnsana öğreten Allah Azze ve Celledir. Eğer öğreten insansa, öğreten Allahsa insana, o zaman insanın bu bilgiyi de Allah Azze ve Cellenin razısı doğrultusunda. Kullanması gerekiyor. Tabi burada e, bu ayetleri bu şekilde anlattıktan sonra böyle belki özet olarak ne kadar Allah bize nasip ettiyse anlattıktan sonra e, hatırlıyorsanız dersimizin başında şöyle bir şey demiştik. Yani e, biz nuzul sırasına göre Kur'an-ı Kerim'i e, ders yaparken sırf malumatımız olsun diye değil de gerçekten sıraya göre Kur'an-ı Kerim terbiyesiyle terbiye olmak için o zaman bugün buradan çıkaracağımız sonuç nedir? Yani şu dersi bitirdiğimiz zaman, ders bittikten sonra şöyle elimizi e çenemizin altına koyduğumuz zaman Kur'an bizden ne istiyor dediğimiz zaman, Kur'an bizden şunu istiyor başlangıç olarak. Heva ve hevesi bırakıp, normal insanlardan farklı olup bütün değerlerimizi semadan almamızı istiyor. İkra diyor, vahiy oku, başka bir şey okuma diyor. Yine Kur'an bizden işlerimizi yaparken yani her işin başlangıcı olarak Yaratan Rabbimizin adıyla yani meşru olan amelleri, O'nu razı edecek amelleri ve yine O'nun adını zikrederek Allah azze ve celle yapmamızı bizden istiyor. Bu da Müslümanı neye yönlendirir? Meşru olan amellere yönlendirir. Yani bir şey yapacağı zaman benim başlangıcım nedir? Üzerine Rabbimin adını zikredebileceğim şey olmalıdır. Bakacak ameline. Ben bunu yaparken Bismillah diyebiliyor muyum? Yani başlarken Rabbimin adıyla diyebiliyor muyum diyecek ve eğer bu gerçekten oluyorsa o zaman insan ne yapacaktır? O zaman insan bunu yapacaktır ve insana Allah kendi acziyetini hatırlıyor, hatırlatıyor. Yani bu dersten sonra gerçekten biz acizmişiz, bütün bu nimetler Allah'ın lütfudur. O zaman Allah'ın lütfuysa O'na karşı şükredip en büyük şükür de O'nun emirlerine teslimiyettir diyeceğiz ve sonuç olarak da eğer elde bir şeyler etmişsekse vahye tabi olduktan sonra böbürlenmeyeceğiz. Çünkü şu, şu gerçeği bileceğiz. Siz bir şey değilsiniz. Allah istemeden bir şey olmaz. Odur size öğreten. <gülüyor> Dusturu gereği Rabbim Rabbim istemeseydi biz bunları öğrenemezdik. Rabbim istemeseydi biz bu seviyelere gelemezdik düşüncesiyle yine Allah azze ve celle'den kopmadan, Allah azze ve celle'ye bir şekilde kendi ruhumuzu terbiye etmemiz lazım. Yoksa eğer e, malumat olsun diye işte vahiy böyle indi, mağaraya böyle çıkıldı, alimler böyle demiş e, gibi bir ders olursa eğer bu dersin zaten bir bereketi de aynı şekilde kalmaz. Fakat gerçekten öğrendiklerimizi yavaş yavaş söz verip Allah'a eğer biz bunları uygulayacağız dersek inanıyorum ki Allah azze ve celle hem bu derse bereket kılacaktır hem de bilmediklerimizi de bize bu şekilde ne yapacaktır öğretecektir. <gülüyor>